lağ bulay Osmangazi Otomatiği Elektrik Pınar Merkez Gate Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da taksim konusundaki gelişmeleri izleme devam edeceğiz ve tartışacağız. Bugün konumuz sevgili Uğur Taneli. Hoş geldin Uğur. Hoş buldum. Epey bir zaman oldu program yapmayalı. Bizim konularımız ama tükenmez bir şekilde. Tekrar tekrar gündeme geliyor belki 20 senedir bu Taksim projesi konuşuluyor belki 30 senedir. Ben öğrenciliğimden beri <gülüyor> okulu bitirdiğimden beri Taksim meydanı ve çevresinin düzenlenmesiyle uğraşıyorum. Kim bilir benden daha önce uğraşanlar da vardır. <gülüyor> ee, bu konuda e, sevgili Doğan Tekeli güzel bir espri yapmıştı. Aslında espri değil de Hayati Bey ile ilgili bir hikayesini anlatmıştı. Ee, aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. İşte AKM gene üstüme kaldı demiş. Hayatı bey biliyorsun bu Atatürk Kültür Merkezine yandıktan sonra tekrar projelendirme görev veriliyor ama aynı zamanda da e, mahkemeye de çıkıyor yani yani sorumlu kişi olarak falan. Ondan sonra ya diyor bu iş ben ölmeden bitmeyecek. <gülüyor> yani ben ancak bu işte böyle bir şey söylüyor. E, bunu da Doğan bey anlatmıştı bir toplantı. Bu hepimiz ölmeden bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir hal kazandı Türkiye'deki konular yani biz zannediyoruz ki işte bazı konularda hani gelişme de olacak bir şey olacak falan yok bitmiyor yani bu kadar kalıcı bu kadar sürdürülebilir nasıl bir sistemmiş ki bu hiçbir şey değişmiyor yani sürekli aynen tekrarlanıyor. Ölsek Şimdi... de bitmeyecek işte <gülüyor> hayat Bey'in deneyiminden yola çıkarak. <gülüyor> Şimdi Taksim'de aslında çok ilginç bir durum var. Bu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi biz hep tabii geç olarak kararları öğreniyoruz. Mesela işte ilk önce plan tadilatı kararını öğrendik. Bu plan tadilatı ne demek? Şimdi koruma amaçlı imar planı yoktu biliyorsunuz Beyoğlu'nun. Oysa ki site alanı ilan edildiği tarihte yani 93 yılında. Bu tadilat değil planın koruma amaçlı imar planının yapılmış olması gerekiyordu. Bu uzun süre yapılmadı. Yasa hükmüne rağmen 10 seneden fazla zaman geçti. Ancak 2010'lara geldiğimizde koruma amaçlı imar planı yapılabildi ama o da paldır küldür yapıldı. Hatta işte onda da çok tartışmalar oldu. Biz de radyoya da taşıdık yani. Beyoğlu'ndaki koruma planı diye yapılan planın aslında imar planı olduğunu, yeşil alanları inşaatı açtığını falan tartıştık. E, semtlerde büyük bir şey oldu. Gazeteler falan yazdı azdı? Ondan sonra unutuldu. O plan ne oldu? Düzeltildi mi? Değiştirildi mi? Kimse bilmiyor ama plan kabul edilmiş. Plan kabul edildikten sonra arkasından tabii ekleri geliyor. O planda çünkü Taksim'deki bu dalış dünelli proje gözükmediği için ya siz buraya proje işlemeyi unutmuşsunuz dediler herhalde. Çünkü proje de ayrı bir koldan herhalde yürüyordu. Bu dalış dünelli proje tabii yani 30 yıllık benim bildiğim hikayesi var. Belki daha geçmişi de vardır. Başbakan tabii bir genç bir insan olarak diyelim Belediye başkanı olduğunda kucağında buldu bu projeyi aslında. Bir bakıma başbakanın yani gördüğü, bildiği tek şey bu. Hani proje deyince aklına bu geliyor. Hani Hilton deyince şey gelirdi ya işte bina deyince akla Hilton geliyormuş bir zamanlar. Başbakanından genç bir belediye başkanı olarak 94'te mi 93'te mi ne belediye başkanı oldu değil mi 93'lerde. De o da yani işte belediye başkanı olunca aşağı yukarı 20 sene önce önüne koydukları ilk proje bu. Ee, Sıra Selvileri, Gümüş Suyunu, Mete Caddesini, Cumhuriyet Caddesini, böyle şey gibi Redkitteki o dalış şeyleri yaparlar trenlere falan. Ee, böyle bir dalış tüneli bir şey kondu önüne tabii. O da gözlerine yani bu e, siyasi kariyerine bu projeyle başladı bir bakıma. Yani bunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü ondan önce hep muhalefetteydi. Hı -hı. İlk defa bir iş yapmaya soyunduğunda karşısına bu proje çıktı. Tam bunu yapacaktı ki hevesi kursağında kaldı. Yani çok sahiden yani ciddi bir şey var burada, yani siyasi bir tartışma olması gerekiyor. Çünkü bu projeyi müzakereye açmaya çalışan gruplar ki onları içinde ben de vardım, işte bu açılırken tartışmaya açılırken mimarlıklı falan toplantılardım Marmara'da, özellikle bizim bu sonradan arpa kültür başkenti yol açacak grubun toplantıları falan. Bu toplantılar yapılırken 28 Şubat süreci oldu. Onun da nedeni şu: o dalış tünelleri hiçbir zaman tartışılmadı. Hı hı. Üzerinde bir çemberin çizilmiş olmasıydı. Yani çember eşittir cami olduğu için hani bu opera, cami, ikilemi yüzünden biz aslında Taksim Meydanı'nı tartışamadık. Hemen şeyimiz askıya alındı. Yani bütün düşüncelerimiz, meydanla ilgili fikirlerimiz, kentle ilgili fikirlerimiz bir şekilde askıya alındı. Ve bunlar böyle bir ulus devlet, milli programının çatışma konusu olarak tartışılmaya başlandı. Biz Taksim'i konuşurken aslında basbayağı. Arkamızdaki kutsal bagajları tokuşturarak ya da çarpıştırarak konuşuyoruz. E bu açıdan baktığımızda yani bu projenin e böyle bir tarihinin olması da çok normal. Çünkü her şey merkezi bir siyasete bağlanırsa e biz de bunu savaş yapmadan halledemeyeceğimize göre Taksim'de opera ve cami savaşları basmaya bir meydan savaşına dönüşebilir. E o da hiçbir zaman bitmez yani eğer şey olmazsa da bir taraf bir tarafı. ...siz artık yoksunuz demezse... ...buna benziyor değil mi? Biraz böyle tuhaf... ...ve valla şöyle söyleyeyim... ...bu Taksim zaten neredeyse ortaya çıktığı günden başlayarak... ...neredeyse 19. yüzyıldan beri... ...bir politik kavga alanıdır zaten... ...Türkiye'deki her değişim... ...Taksim'e mutlaka yansır... ...19. yüzyılda kavga alanı... ...20. yüzyılın başında kavga alanı ele geçirmek için uğraşılan bir yer burası. Neredeyse tarihi bununla yazıldı. Benzeri yok. Böyle bir şeyin neredeyse Türkiye'nin herhangi bir yerinde. Yani mekanın siyasal kavga alanı olmasından doğal hiçbir şey yok da ama buradaki kadar böyle ilkel bir merkezi politikaların Türkiye'deki ne diyelim global ideolojilerin çatışma alanına dönüştürülmesi göre saçma herhalde. Onun için bizi hiç şaşırtmamalı. Deminki mesele de öyle. Gerçekten buraya cami yaptırılır mı yaptırılmaz mı tartışması oldu. Taksim nedir meselesi olmadı planlanması meselesi olmadı sadece cami yaptırmak isteyenlerle yaptırmak istemeyenlerin <gülüyor> meselesi oldu ama 19. yüzyılda da işte oraya Rum kilisesi yapmak isteyenlerin de mücadelesi <gülüyor> evet. vardı e sürekli aynı türden mücadelelerin yürütüldüğü bir yer haline geldi işte Türkiye'deki ilk kamusal heykellerden birinin orada yapılması Atatürk'e rastlantısal olabilir mi o da kavganın bir parçasıydı Bitmiyor, tükenmiyor. Asıl komik olanı gerçekten bitmiyor, tükenmiyor. Yani İstanbul'un bir meydanı olamıyor Taksim. Türkiye'deki kavganın alanlarından biri oluyor. Bir kentsel mekanı olmuyor. Kamusal alanın bir parçası oluyor. Yani mekanın parçası olmuyor. Alanın parçası oluyor. Toplumsal tartışmanın parçası oluyor. E, e bu belki Türkiye'de bir türlü aşınmadığı için tartışmada yapamıyoruz Evet burada konuya gelemiyoruz. Yani bir türlü evet. mesela burada bir ihtiyaç var sayeden. Yani bir takım ihtiyaçlar yerine getirilebilir. Sonra bu kentte mesela bu kadar festival yapılıyor, bienal yapılıyor, sergiler yapılıyor. Yani bu rekreasyon alanı, kültür vadisi aslında kullanılamaz mıydı? Yani istiklale sıkıştırdılar insanları. Halbuki 19. yüzyılda zaten istiklal doymuş. Onu dışarı taşımak için Cumhuriyet Kamusal bir programla burayı şekillendir. Burası pek hala güncel bir sanat şeyi haline gelebilirdi ve kente olurdu ener. ama daha yapmaya başladıklarında aşındırmaya da başlıyorlar. İlginçtir <gülüyor> daha Prost yaptığında o alanı aşındırmaya da başlıyorlar. Daha Prost o alandaki o Taksim'den başlayıp işte Maçka'ya kadar uzanan parkı tasarladığında, uygulamaya başladığında ortasını bölüyorlar ve Taksim Belediye Gazinası'nı yapıyorlar. Daha bismillah başladıklarında kendi projelerini kendileri tahrip ederek işe başlıyorlar. Hilton'u Hilton yapıyorlar. boyuna aşınıyor, aşınıyor, aşınıyor, bitmiyor, tükenmiyor ve en sonunda gelinen noktada işte topçu kışlasını yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen yapılaşmaya açsalar rahat edecekler belki de. Belki kavga bitecek diyeceğim. Hani böyle bir şey önerdiğim anlamına gelmesin ama evet. sonunda da, hani kavganın bitmesi için hani postun gitmesi gerekiyor Türkiye'de anlaşılan başka hiçbir şansı evet, yok. Evet, yorgan gittik, kavga bitti Aynı. Da... Aynen. Yani özelleşince yok. yani kamusal bir işlev kalmayınca kavga da bitiyor. Bitiyor. O zaman bitiyor. Herkes evet. rahatlıyor. Ama ne o zaman cami, da işte ne opera. Evet ama o zaman da e, kentten konuşmuyoruz o zaman da. Evet. Demek ki asıl sorun kamusal e, fikrin geliştirilmesi. Yani kamu Bugün ne demektir? Yani nasıl bir müzakere sonucu oluşur? Kamuda kamusal alan dediğimiz ya da kamusal müdahale dediğimiz şeyin özellikleri nedir? Kamusal niteliğini oluşturan nedir? Yani bunu mesela seçilmiş olan kişinin ben böyle istiyorum deme hakkı var mıdır? Mesela ben kendi evime mobilya alırken böyle bir hakkım var, bir siyasetçinin de hakkı var. Ama kamusal alandaki bir işi yaparken ben seçilmiş olduğum için işte bu şehirde yapılacak bütün heykellerin tasarımına ben karışırım. Şimdi bir Kültür bakanımı söyleyebilir mi? Ya da bütün e, sinema eserlerinin senaryolarını ben yazacağım. Ya da bütün işte e, edebi çalışmaları, şiirleri, kitapları, romanları falan onları belki önce bir göreceğim şöyle bir. ...sinopsisini ben vereceğim, ana fikrini ben vereceğim... ...ondan sonra yazarlar oturacaklar... ...o ana fikir etrafında roman yazacaklar. Şimdi bir Kültür Bakanı bunu diyebilir mi? Yani böyle bir şey olabilir mi? Hani kültür Bakanları demez de İçişleri Bakanı belki diyebilir. Bu Kültür Bakanı'nın <gülüyor> nerede olduğuna bağlı... ...hangi ülkenin olduğuna bağlı tabii ki. Evet. E, Türkiye'de kamu eşittir zaten... ...merkezi yönetim biçimde tarif edildiği için... ...19. yüzyıldaki ilk... ...daha kamu kavramı inşa edildiğinde modern kamu kavramı böyle tarif edildiği için... ...şaşırtıcı bir tarafı da yok sürekli olarak gerçekten ben merkezi iktidarsam her şeye karar veririm. Kamu benim diyebilme iktidarına sahip oluyor. Şaşırtıcı gözükmüyor ama bunu aşmak mümkün olamıyor. Asıl problem o. Bunu bir türlü aşamıyoruz sürekli oraya takılık kalıyoruz. Peki geçmişte müzakere özürlü bir süreç yaşandı. Yani işte... Bilmiyorum işte davet edilme yöntemi nasıldı yani kimlerden teklif alındı falan ama Henry Prost Türkiye'ye davet edildi ve işte bu düzenlemeyi yapması istendi. Acaba kendisine bir program tarif edildi mi? Çok fazla zannetmiyorum. Edilmediğini edilmedi. Yani Orada beklenti genellikle yine merkezi yönetim orada bir, bir, bir grup insandan İstanbul'u planlama istemiş. Ama ne istiyorlar? bunu ayrıntılı tarif ettikleri söylenemez. İstanbul'un işidir o. Tabii, Biz bu, karışmayız. Ya teknik bir iş olarak görmek istiyorlar. Bu, evet. bu teknik bir iştir. Onun gerisinde de onu destekleyen bir siyasal irade vardır diye bakmak istiyorlar. Evet 1930'da böyle ama 2012'de de hala böyle olması gibi bir problemle karşı karşıyayız. Yoksa ya, Prosta bu, yapılan işte. buydu. Aynen bunu yaptılar Prosta. Ama Prosta herhalde bir teknik ressam gibi. Ya sen şu dalış tünellerini şöyle yapacaksın. Sen Ya da dalış dünellerini biz yapacağız. Sen onunla uğraşmayacaksın. Bak onu başka bir müteahhit yapacak. Ee, o proje işini alan başkası yapacak. Sen de Ay, üstünü düzenleyeceksin falan. Prosta böyle bir şey söylerse verdi. <gülüyor> <gülüyor> şapkasını alıp ertesiye hayır, gitmez hayır. mi? A, asla gitmedi. Prosta, bunların yapıldığını biliyoruz. Prosta <gülüyor> da sürekli şundan yakınıyor. Ben bir yeri planlıyorum. Bakıyorum ki oraya başka bir plan uygulamış belediye zaten uygulamaya başlamış. Dönüyorlar geliyorlar bana diyor prostü, sürekli olarak şikayet et diyor. Bunu işle bakalım o zaman projenin üzerine. Yani kendi yaptığı projeye başkalarının iktidarın ne diyelim o dönemdeki işte kamu ona belediye iktidarının ya da merkezi iktidarın projelerini inkorporo etme zorunluluğunu getiriyorlar. Bitimsizce bunu yaptığından şikayet ediyor. Işte, lere kadar şikayet, şikayet ediyor. ediyor. Şimdiki mimarlar şikayet de etmiyorlar. Ediyor Aa, ama bize verilen devam görev ediyor. bu. Bizim müşterimiz böyle istedi diyorlar. Ediyor, ediyor <gülüyor> ama çekip gitmiyor. O da para alıyorum nasıl olsa bu ülkeden diyor. Bile 1930'lara düşünecek olursak dünyanın pek çok yerinde inşaat imkanı Ortadan kalkmış büyük kriz dolayısıyla o da şapkasını falan aldığı yok sakin sakin oturmaya <gülüyor> devam ediyor demek ki bu ülkede işler böyle yürüyormuş diyor ve böyle yapıyor gerçekten böyle yapıyor bu, sürekli bundan şikayet ettiğini biliyoruz. Peki bugün şikayet ettin tahmin ediyor musun bu projeleri yapan insanları? E, hayır etmiyor. Onlar daha uyumlu <gülüyor> davranıyorlar tabii. Şikayet de etmiyorlar. Onlara. Ama sorsaydık muhtemelen de derlerdi onlarda. da. Arka hani şuraya çağrılmış olsalar onların da aynı şekilde Prost gibi şikayet edeceklerine ve yine işleri yapmaya devam edeceklerine garanti verebilirim. Hiç... Biraz... Ha Haklarını yemeyelim. <gülüyor> <gülüyor> tabii yani şimdi varsayımlarla konuşuyoruz. Ee, peki ben biraz buradan bir parantez açayım. Acaba e, mimarlık mesleği veya yani hangi meslek olursa olsun yani ne bileyim araştırma konuları da olabilir, sosyal bilimler de olabilir. Acaba e, kamusal alanda nasıl bir iş görür? Yani burada böyle bir programı geliştirirken şimdi bir müzakere dedik. Yani ihtiyaçları belirlemek lazım ama bir taraftan da kamusal sistemin kendi içine tabii ki bağımsız şeyi düşünceyi alması lazım yoksa kamusal olmuyor yani bunu sadece piyasa aktörleriyle Kamuşa şey yapamaz İçine şey olması lazım yani Bütün fikir üreten kurumları Yoksa kamusal niteliğini tarif edemez Hatta buradaki ihtiyaç programını saplayamaz Demin söyledik hani festival oluyor Ve burası sadece güvenli bir yer olması yetmez Ulaşılabilir olması da yetmez Yani bir şekilde de kullanılabilir olması lazım Bütün bu vadinin O yüzden de şimdi mesela bu kongre işte e, Otelcilik firması işletiyor Yani bu da bir e, şey Senin dediğin gibi yorgan çoktan gitmiş ama kavga bitti mi bilmiyoruz. Hayır, Son şey, noktasına ya. geldi AKM ve Taksim Meydanı konusuna. Burada mimarların yani aslında kamusal fikrin oluşmasına katkıda bulunması ya da kamusal işleyişe dair bir rolünün olması gerekmiyor mu bu alanı açmak için? Belki hani buradan bakılabilir. Bizi itiraz etmekle sınırlandırıyoruz genellikle. Sadece mimarların değil ki herkesin katılması gereken bir süreç. Kamusal süreçler böyle süreçler. Mimarlar burada çok özel bir yer bence işgal etmiyorlar. Sadece görünür yüzü oluşturuyorlar. Hatta bütün bunları sonunda onlar yapıyormuş gibi oluyor. Gidip diyelim Taksim'de yapılan bir şey için oradaki tasarımı gerçekleştiren adamı suçluyoruz sanki. Hayır bir... şöyle demiyorlar. Hı. Yok ben konuştuğum zaman şöyle demiyorlar. Hı. Diyorlar ki bizi siyasi konular ilgilendirmiyor. Bize hep bu işi verdiler. Biz de hani bu şey gibi hani sıvacı nasıl sıva yaparken Vallahi ben işimi yapıyorum. Evet. E, mimarlar genellikle böyle söylüyor. Hiç Ben hiç şey yaptıklarını, kendilerini sorumlu gördüklerini falan, bu kentsel dönüşüm projelerinde falan olsaydı yani aynı mesela genellikle akademik kökenli insanlar yanlarında hemen başka insanlar da başka konularla uğraşıyor ve hiç birbirlerini eleştirmiyorlar. Bu Türkiye'de gibi bütün toplumsal aktörler böyle davranırdı. Da ondan mimarlar yine burada çok özel bir yer işgal etmiyorlar. Yani evet. herkes genellikle bende sorumluluk yok. Ben sadece ...kendim için biçilmiş rolü oynuyorum. Ne yapabilirdim ki deme durumunda hissediyor kendisini. Asla bir kere bir mutabakat ortamı dolayısıyla oluşmuyor ki. E aktörler konuşursa mutabakat olur. Herkes kendi sorumluluğunu daha üstteki merciye atıyor. En sonunda merkezi yönetime kadar gidiyor sonunda bu. Herkes ben yapmadım ki işte deminki sıvacı örneğindeki gibi... ...sıva dediler sıvadım planla dediler planladım... Yolu geçir dediler yolu geçirdi e böyle konuşmaya alışık bir toplumsal aktörler dizisiyle başka türlü olmasını zaten bekleyemeyiz belki de onun için hep böyle simgesel kavgalar veriliyor kavgaların meydanları var yani Taksim bu anlamda gerçekten bir meydan bir zamanlar başka meydanlar varmış unutuldu. Ya 1960'larda, 70'lerde hala Beyazıt Meydanı böyle bir kavga alanıydı benim hatırladığım kadarıyla. Orada da kavgaları verirdi. Böyle meydan olur mu? İşte meydanı mahvettiniz, siz yaptınız, biz düzelteceğiz. Böyle konuşulurdu siz, biz üzerinden. Artık o kavga bitti. Unuttu herkes Beyazıt Meydanı'nda. Beyazıt Meydanı'nda bir şey çözülmedi. <gülüyor> bir değişiklik kalmadı ama, ama. Bir harabe evet. olarak kaldı orası. Evet, Karaköy Şimdi, gibi. Evet. Ama unutuldu. Karaköy unutuldu. Eminönü unutuldu. Eminönü evet. unutuldu sirkeci unutuldu bunların hepsi daha az mı önemli taksimde? Sultan Ahmet unutuldu. Ulu. Kimsenin ağzından ile ilişkin hiçbir söz çıkmıyor dikkat edersen. Evet. Ama Taksim hala demek ki böyle bir kavganı. Simgesel bunlar. O, hani hep ikonik kavgalar yürütülüyor gibi geliyor bana. Bitmiyor bu ikonik kavgalar. Hani neredeyse premodern kavgalar yürütülüyor hala. Evet. Hani aktörler böyle davrandıkça başka türlü de yürütülemez zaten aktörler gerçekten sorumluluk taşımıyorsa taşımak istemiyorsa sorumluluklarını başkalarına atfetmek istiyorlarsa başka nasıl olacaktı? bir aktör daha var aslında yeni yeni ortaya çıkan bir 10 son 10 senedir yani hani mimarlar en azından hani bir farklı bir kamusal tartışmanın içinde olmuşlar böyle bir geleneği var mimarların ama yeni aktörün hiç böyle bir gelenekle alakası da yok gayrimenkulcüler hı hı. onlar gerçekten sadece kendini iş adamı olarak görüyorlar yani ben işte birisiyle röportaj yapmıştım üretim yöneticisi birisi hani ben margarin yapan bir insandan hiç farklı bir iş yapmıyorum diyor ama hani hepimizin kullandığı Gördüğü yaşadığı mekanları e, mimarlarla işte ne belediye belediyeyle birlikte e, Tokyo ile birlikte <gülüyor> baştan yapıyorlar. Yani bu uzmanlaşmış bakış açısı e, daha da artmış durumda. Yani bir önceki kuşaktan gelen mimarlardan da daha farklı bir şekilde bu gayrimenkulcüler tamamen iş adamı olarak. Evet, davranıyorlar. Yine de şöyle söyleyeceğim onlar yine de kendi toplumsal rollerini kendi toplumsal rolleri gibi oynuyorlar. Diğerleri hayır kendi toplumsal rollerini de oynamıyorlar. Yani gayrimenkulcuyu olumladığım anlamına gelmesin. <gülüyor> hani sanki bu, bu memlekette bir düzgün insanlar varsa onlar da gayrimenkulcüler gibi bir izlerim Adam doğmasın ama gerçekten gayrimenkulcülerin gerçekçi olmak gibi bir avantajları var. Konuştukları dili biliyorlar. Çıkarlarının ne olduğunu biliyorlar. Savunduklarının ne olduğunu biliyorlar. Diğer aktörler aslında sorumluluk almayarak duracakları pozisyonu da inşa etmiyorlar. Gerçekçi bir yerde hiçbir aktör durmuyor ki. Neredeyse ufuklara bakarak şikayet eden insanlar var Türkiye'de. Gerçek hiçbir ne diyelim ne bu tabakat oluşturuyor ne herhangi bir hedefi de var. Ufuklara bakarak şikayet. Bu kent böyle mi olur? Sürekli söylenen hani türden şikayet budur Türkiye'de. Gayrimenkulcu en azından <gülüyor> ne istediğini biliyor. Şurayı ne diyelim rantından yararlanacağım. E bu zaten gayrimenkulcünün varlık nedeni o. Onun için dediğim gibi bazı aktörlerin bütün bu ne diyelim şey içinde hani dramatiz persona içinde gerçekten en mantıklı rolleri oynayabildiğine inanıyorum beklemediğimiz aktörler. Ya haklısınız yani o konuda hani iş adamı olmaya en yani, <gülüyor> hani bu aktörlerin içinde yakın o ama gene de yani e, tamamen kapitalistleşmiş olan bu garimengiz sektöründe de yani diğer sektörlerden daha farklı bir nokta yok mu yani hani bu kaynak çok sınırlı bu kaynak üretilebilen hani diğer e, kapitalist metallar gibi bir kaynak değil. De. Burada da daha farklı bir bakış açısının yani bildiğimiz işletme okudum ben de. Hani hı hı. orada e, bütün e, okuduğumuz e, fikirlerle düşünülemeyecek bir boyutu yok mu gayrimenkulün bir yandan da? Yani bu kadar hani ne bileyim eee şey finansallaşması bu kadar rahat kabul edebileceğimiz bir şey mi gayrimenkulün? Dünyada da gördüğümüz gelişmelere dikkate alırsak. Valla bu neoliberal sistemde bundan başka bir şeyle karşılaşmak şaşırtıcı olurdu. Yani burada zaten bütün ekonomi neredeyse dikkat ederseniz dünyada Aynen. bunun üzerinden <gülüyor> ayakta durur hale Aynen. geldi. Yani Çin büyüyorsa neredeyse her şeyden çok emlak sektörüyle büyüyor. Evet. Türkiye büyüyorsa inşaat ve emlak sektörüyle büyüyor. Amerika bunalıma girdiği zaman emlak ve inşaat sektörüyle bunalıma Girdi. Yani dikkat ederseniz geldiğimiz noktada artık bu, o kadar güçlü bir etmen haline geldik ki başka bir şey yine dediğim gibi beklememiz hata olurdu. E, yerine konamıyor biçimindeki şey bence doğru değil. Yani bunun durabilmesi için gerçekten tıkanması gerekir. Tıkandığı zaman durur. E, tıkanmayacağını herkes görüyor. İstanbul büyüyor, Türkiye büyüyor. E, hala İstanbul'da... E, Arsa arzı diye bir şey mümkün hala mümkün hala İstanbul'un çevresinde geniş kamu arazileri var e bu, bu durduğu müddetçe talep durduğu müddetçe e, bu yatırım imkanları başat olduğu müddetçe başka türlü olması beklenemezdi bence böyle olacaktır. Yani onun için tıkanır diye bekliyorsak hayır ideal nedenlerle ya da kendi rolünü idealize eden aktörlerle bu durmaz. Yani bir gayrimenkulcü ben toplumsal sorumluluğum var diyerek bunu durduramaz bunu. Başka aktörler dengelerler. Sorun işte kamusal alan bunların tartışılabildiği alandır. Orada bu, bu, bu, tartışıldığı bu, zaman. bir düzenleme e, tabii ihtiyacını aslında söylemiş oluyoruz. Kamusal Hı -hı. alan kavramı dediğimiz zaman. Çünkü yani gayrimenkul bir özel sektör bakışını temsil eder. Orada bir siyaset yoktur. Yani onun politikası başka bir şeydir. Ama e, şeye baktığımız zaman yani bütün bu kamusal alana yapılacak olan müdahalelerde bütün e, kâr amaçlı kurumcu, kurumlar pasif katılımcıdır e, dünyadaki uygulamalarda. Yani <gülüyor> gelişmiş kapitalist ülkelerde gayrimenkulcüler gelip de bir kamusal alanın ne olacağını e, daha ilk başta tarif edemezler. Bu hatta suç ediyor. Suç teşkil ediyor. Rekabet normlarına göre. Mesela Fenerbalat'ta Avrupa Komisyonu şeyle uygulayan ilk eski projede. Birinci aşamada fizibilite aşamasında tamamen bağımsız kurumlarla geliştirildi fizibilite aşaması. Çünkü norm bunu gerektiriyor. ikinci aşamada, yani proje hizmeti geliştirilirken, çünkü kimsenin yapılacağını önceden bilemez. Bu bölgede gençlere yönelik bir mı olacak kadınlara mı onun için fizibilite aşaması tamamen e, aktif katılımcısı STK'lar olan bir e, ortamda geliştiriliyor. Ondan sonra da e, proje aşaması gene açık uçlu olmak zorunda. Orada da e, gene uzmanlık kurumlarından işte enstitü e, bu konuda deneyim sahibi kurumlar bunlar bir e, öngörülen programa göre şey yapıyorlar. Çünkü gene e, aslında yapılacağı tam belirli değil. Onlar proje tekliflerinde bulunuyorlar. Buna bir tür yarışma diyebiliriz. Yani Avrupa Birliği'nin proje teklif çağrıları vardır ya. Bu bir yarışma yöntemidir aslında. Tekliflerini yapıyorlar. Onlar kabul ediliyor. Ondan sonra çalışma yapılıyor. Çalışma yapıldıktan sonra en son aşamada kapalı uçlu sürece giriliyor. Yani Ondan sonra müteahhitler devreye giriyor. Biz de mesela diyelim zincirli kuyu arazisi. Şimdi kuyudaki arazi, karayolları arazisi. Burası yeşil alan mı olacak? Teknoloji parkı mı olacak? Rekreasyon alanı mı olacak? Kültür alanı mı olacak? Bunu önceden kim bilebilir? Yani kamusal bir müdahaleden söz ediyorsak bunu kimse bilemez. Ee, ama özelleştirme idaresi pekala biliyor ne yapacağını. O aslında bir tipik bir kurum. Yani hemen kamu mülkünü özelleştirmekle görevli olarak kendini görüyor. Ve işte oradaki imar durumunu... Belki normal şartlardaki imar durumunu da değiştirip 700 bin metrekare inşaat açıyor. Şimdi bu 700 bin metrekare inşaata açıldığında acaba buranın değeri ne oluyor? 300 bin metrekare olsa ne oluyor? Bunların hepsini düşünmemiz lazım. ya yani Bunun hepsi hani para basmak gibi bir şey. Yani şimdi para basmanın istediğimiz kadar basabiliriz diyebilir mi hükümet? Yani istediğimiz kadar basalım. Ekonomi ona göre zenginleşsin. Herkesin cebinde milyonlar olsun. Şey de böyle aslında emlak konusunda da. Eğer bu araziye yapılaşma yasağı varsa mesela gök kafesinin olduğu yere yapılaşma yasağı varsa buranın değeri 150 bin lira. Ee, o dönemki satıldığı fiyat bu. Ee, üzerine <gülüyor> 134 metre bina yapıldığında satış değeri e, bir anda bin katına çıkıyor. Yani şimdi böyle bir şeyle oynuyoruz. Dolayısıyla siyasetin bu imar kararlarını oluşturma yetkisi... Çok ciddi bir siyasi tahakküm aracı haline geliyor. Bugün İstanbul'da günde dört tane plan tadilatı yapılıyor. Dört plan tadilatıyla ile eğer her bir dokunuşta birkaç milyar dolar siyasetin kasasına akıyorsa, bu Türkiye bütçesini geçer. Çünkü 200 tane şey örnek biliniyor. Ee, yılda da 1500 tane plan tadilatı yapılıyor. Sadece 200 tanesini hesaplamışlar. Bu Türkiye e, kamu bütçesinin değil gayri safi milli hasılasının yarısı kadar tutuyor. Yani biz bu şeyle de mücadele edemeyiz. Yani bu öyle bir büyük e, bütçe ki mesela şimdi Taksim projesine geri dönelim. Taksim projesi biliyorsunuz meclisten e, CHP'li üyelerin de oyunu alarak oy birliğiyle geçti. Niye oy birliğiyle geçti biliyor musunuz? Projeyi çok beğendikleri için mi? <gülüyor> Bunun cevabını <bir> kimse bilmiyor. <gülüyor> şey Projeyi çok beğendikleri için oy birliğiyle geçmiyor. Eğer biz onların plan tadilatını engellersek, Hı -hı. Şimdi plan tadilatları denen bir katalog Hı -hı. uygulama var. Hı -hı. Yani herkes kendi kontenjanından plan tadilatı yapıyor. İster muhalefette ol ister iktidarda. O zaman bizim e, plan tadilatı uygulamamızı onlar engelleyecek diye. Aralarında böyle bir anlaşma yapmışlar. Evet. CHP'lerin Taksim projesine fark etmeden, farkında da değiller bu arada projenin ne olduğunu da bilmiyorlar. Oy vermelerinin nedeni CHP'li meclis üyelerinin, büyükşehir meclis üyelerinin nedeni onlarla olan yani kendi deyimleriyle şöyle bizim onlarla anlaşmamız şu. Onlar bizim planta geçiriyorlar. Bakınız yani Kadıköy'de Şişli'de falan ee, biz de onlarınkini <gülüyor> geçirmek zorundayız. Bu mantığın neye yol açtığının farkında mıyız? Yani siyasete aslında çoktan ölüm öpücüğü verilmiş. Dediğin gibi şeyden artık siyaset falan kalmamış ortada. Sadece bir çıkar birlikteliği var ve o her şey teslim edilmiş durumda Yo, Belki de siyaset bu demek. <gülüyor> siyaset bu. Gerçekten ben hani çok da idealize etmeyelim. Tabii ki bunlar böyle ince Küçük çıkarlar sorun burada bunun dışında konuşulmayışından kaynaklanıyor yani mecl belediye meclisindeki üyelerin bu tür davranmaları bana çok tuhaf gelmiyor bunlar evet al gülüm ver gülüm politikalarıyla işte klientalist politikalarla Türkiye'de yürüdüğü çok söylenmiş bir mesele e, beni şaşırtmıyor beni şaşırtan diğer aktörler konuşmuyorlar sadece bu kadarı konuşuyor. O kadar küçük bir ses çıkıyor ki Türkiye'de. İşte Taksim'de ne oluyor bitiyor? Kimsenin dalga geçtiği yok. Gazetelere çıkmıyor. Bu ne zırvadır diyen olmuyor. Oradaki o topçuk kışlasını yeniden yapmanın şaka gibi bir şey olduğunu söyleyen hala yok. Şaka gibi. Yani ciddiye alınır tarafı yok. Dünyanın bir yerinde anlatılmış olsa komik. Söylerine de herhalde ya siz de her şeyi eleştiriyorsunuz falan diye. Abi, aynen öyle. <gülüyor> ya, ya bu kadar da olur mu canım? Her şeyi eleştiriyorsunuz. Oraya kışlayı yapıyorlar. Siz eleştiriyorsunuz. Evet. Dalış düneyi yapıyorlar. Eleştiriyorsunuz. Tabii. Yani bazı şeyleri de eleştirmemek lazım. Aynen. E, Türkiye'de genellikle zaten bu dilden konuşulur. Evet, böyle konuştuğunuz zaman da zaten işte sadece belediye meclisindeki üyeler konuşur. Sadece merkezi yönetim konuşur. Diğer aktörler susarlar. Onlar aktörler değiller zaten. Asıl sorunu. Benim çok sık vurguladığım bir şey var. Türkiye'de Gerçekten bir türlü gerçek işte kamusal alanın inşa edileme işi hep bir sü tık sürekli tıkanışı. Bundan başka bu bir şey değil Sadece bence. meydanla ilgili bir Faydın, politik ilgili şey değil. Yani. Sağlık evet. politikası da böyle. Eğitim tabii. politikası da böyle. Güvenlik tabii. politikası tabii da tabii. böyle. Yani Neye bakarsan tabii. aslında buradaki siyasi karar eşiklerinde bağımsız kurumların rolü yok. Bağımsız düşüncenin rolü yok. Yani ha. bu sadece teknik bir şartname meselesiymiş gibi. Bürokratlar tarafından tarif edilen, siyasetçiler tarafından da yukarıdan belirlenen bir süreç. Şimdi bu Taksim projesindeki zaten ayrışma da. Yani üst ve alt diye ayrışması da buna çok güzel bir örnek. Bir tanesi ulaşım projesi olarak görülüyor ulaşım projesi olduğu için onun şeye ihtiyacı yok zaten. Müzakereye falan ihtiyacı yok. O aklın yolu bir yani. Onu Tabii. işte hemen daldırmak lazım. Tüneller falan. Gübüsü. O teknik bir doğruluk temsil ediyor. <gülüyor> o, o tartışma üstü sanki. Hani Her sanki teknik var. doğruluklar evet. zaten tartışma üstüymüş gibi bir inanılan bir ülke burası ayrıca. Evet şimdi Tabii. bu teknokratik şiddeti gösteriyor. Yani olayın bir ucunda Cumhuriyet'in aslında geliştirmiş olduğu bir böyle şey var. Akılcılaştırma metodu var. Planlama. İşte bu hep siyasetçilerin de şey yaptığı, taviz verdikleri bir iktidar alanıdır. Yani orada teknokratlara bizim e, biraz alan tanımamız lazım. Zaten siyasetçilerin hep teşvik ettiği zaman zaman da bir bölüm. Öbür tarafta üst yapı. Üst yapı ise orada artık şeyler geçerli olabiliyor. Bazı siyasi tercihler, böyle estetik şeyler gibi yani kozmetik bir şeymiş. Siyasette öyle bir kozmetik varlık kazanıyor. Yani o kışlayı yapacağız ki hani biraz da Osmanlı geçmişimizi tekrar yad etmiş olalım falan şeklinde. Çok kısa bir müzik arası verelim isterseniz. Aksak Mobul'den dinliyoruz. Vapona Natglu. <gülüyor> mobilden dinledik. Vaponan Natkulu. Uğur Tan ile olan sohbetimiz devam ediyor. E, Taksim Meydanı üzerine konuşuyorduk. E, 100 yıldır belki daha uzun süredir olan tartışmanın yeni boyutunu konuşuyoruz ve aslında e, Topçu kış, Kışlası'ndan da bahsetmeye başlamıştık. Ee, ben bir öneride bulunmayı istiyorum. <gülüyor> Yeni bir bölüm e, bence olsun mimari alt dalı olarak. Rekonstrüksiyon Türkiye'den çıksın, orijinal olsun. Dünyaya da belki e, burada geliştirilen teknikler, e, bakış açıları, felsefeler yayılabilir. Rekonstrüksiyon bölümünü önermek istiyorum. <gülüyor> Bu Aslında Bey, şeyde <gülüyor> e, Biyolel Ödük'ün zannedersem e, Ortaçağ e, şeyine Patrimoğan Kültürel diye işte bu bütün kültür mirasını topladığı şey yaptı. E, Şayodaki müzede çok güzel taklitler var. Bizde Hı -hı. zaten iyi restorasyona en iyi taklitlere iyi restorasyon diyorlar. Orada mesela örnekleri görülebilir. Herhalde silikon kalıp tekniği yoktu o zamanlar. Çok iyi taklit etmişler. Yani çok Doğru. başarılı. Bizde mesela öyle şeyler yapısı restorasyonlar. o mükemmel hocam çok iyi biliyorsunuz ya bu iş falan derler. Taklidin kaliteli olanla çok iyi restorasyon diyorlar Türkiye'de. O zaten kuruldu. Aysim sen geç kaldın söylemekte. Ben tanırım takip edemedim. Koruma kurulu bile bak olmayan kışlayı tescil etti ya. <gülüyor> <gülüyor> Koruma kurulunun da adını değiştirmek lazım. <gülüyor> olmayan yapıları yeniden canlandırma ve tescil etme kurulu evet, falan. E, yani e, öyle bir... Galiba öyle olmaya başladı <gülüyor> Türkiye'de. Boğaz'da zaten başladı bu iş. İlk Boğaz'da çünkü öngörünün bölgesinde biliyorsun bina hortlatma yöntemiyle yapılıyordu inşaatlar. E, çünkü uzun bir süre o yasak e, şeyi delinemiyordu başka Hı. türlü. Ama bu çok yaygın bir örnek. Ben şimdi şeye, tarih yarımada da mesela dolaşıyorum. o tarih yarımada diye bir şey kalmamış. Her taraf taklit bina dolu. Her taraf süslü süslü böyle şeyler eski Osmanlı binalarına taklit ederek e, tarih yarımada da eser falan kalmamış. Yani belki varsa o yüzde 10'u falan herhalde artık. Yani son 20 senede her taraf bu Demirören binasına benzemiş. Bütün binaları <gülüyor> evet. yıkıp taklitlerini yapmışlar. O yüzden Taksim'deki kışlanın bir taklit bina olarak yapılması sadece böyle bir hani yakın geçmişi unutma bir tür amnezi e, temporer değil yani yakın Aynen. geçmişi unutan e, bir e, amnezi durumu değil. Aslında çok bugünkü çağdaş şeye e, işaret eden yani e, şeyi karıştıran, temsille gerçeği karıştıran, e, var olanı sorgulamayı reddeden, düşüncenin bağımsızlığını... Fark etmeyen hani resme baktığında üstündeki elmaları muzları yenecek eşya zan şey zanneden yiyecek zanneden bir yaklaşım. Çünkü bu şey düşünce yani e, entelektüel düşünce profesyonelliğin zorunlu bir koşuldur. Yani o şeyle temsille e, şeyin bağımsızlığı sorgulayıcı dillerin. Ama bizim mesela eğitimde de yani fonksiyonelizm mesela böyle uygulandı. Yani bina programı yansıtmalıdır. İşlevi yansıtmalıdır. İşleve uygun olmalıdır. Şimdi <gülüyor> bu bir sorgulama dilidir bu şeye karşı kullanılmış bir üst dildir. Ama bunu birdenbire bir reçete haline getirip okullarda bina bilgisi programlarında falan bu kullanıldı resmen. Yani bir tür şey kalıp halinde dayatıldı. Benim aklıma çok güzel bir fikir geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz bunu şey yapar mısınız? Beni e, mazur görün. Yani bunu söylemeden edemeyeceğim. Taksim'le ilgili benim bir önerim var. Naçizane bir önerim. Bugüne kadar çok tuttum kendimi. Hiç söylemedim. Çünkü... Yani diyorlardı ki ya senin de bir önerin olsun sen de bir proje çiz. Ben mesela bu projeyle uğraşırken şey zamanında hani Tayyip Erdoğan zamanında bu proje gündeme geldi. Ve o yüzden Tayyip Erdoğan hatta işte bir şey oldu sorunlar yaşandı falan. Büyükşehir Belediyesi'nde bana şöyle bir teklifte bulundular. Hocam siz bu meydanları çok iyi biliyorsunuz. Vallahi Meydan bilmiyorum diyorum sizin. sadece ben burada yaşıyorum öğrenmek istiyorum diyorum falan. Yok siz çok iyi biliyorsunuz. Ben şu arkasından ne çıkacak diye çok merak ediyordum. Size de başka bir meydanı verelim dedim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu çok işlenen bir yöntem yani böylece birçok mimara bu şekilde iş dağıtılıyor İstanbul'da. Ve o zaman sistemin içine kulübe dahil oluyorsun. Ben o niyetle söylemiyorum Sadece <gülüyor> lütfen zaten söyleyince beni anlayış anlayışla karşılayacağınızda eminim. <gülüyor> Şöyle bir önerim var. Şimdi bu dalış tünelli proje çizildi değil mi? Uygulanacak değil mi? Yani bırakırsak uygulanacak yani. Uh -huh. Bu girişte uygulanacak. Bu dalış tünelli proje bize neyin provasını sağlıyor? İnşaat ne kadar sürecek? En az Türkiye koşullarında yani sütlüce gibi sürerse 20 sene sürer. Sütlüce 20 sene sürdü. Oradaki o tünelli proje. Ömrümüz yetmeyebilir yani. Hadi buradaki hızlı yapıldı diyelim 2 sene sürer. Bu 2 sene boyunca hiç mi insan hastalanmayacak? Hiç mi insan hastaneye kaldırılmayacak? Kaldırılması gerekecek. E i̇ki sene boyunca hem Taksim İlk Yardım Hastanesi hem Alman Hastanesi hem İtalyan Hastanesi bunlar blok olabileceğine göre, gümüş suyundan trafik akmayacağına göre. Demek ki biz Taksim'i trafikten arındırabileceğimize göre bu iki veya dört sene veya beş sene boyunca gelin ya şu yolları tümden yaya yolu yapalım, hiç tünel de kazmayalım. Nasıl? Ne dersiniz bu fikre? Benim bu. <gülüyor> i̇ki yıl idare edilebiliyorsa demek ki demek sonra da edilebilir. Yani o süre içinde hastaneler boş Tabii. durmayacağına göre. Tabii. Demek ki... O, yani iki sene ne demek? Az bir süre midir? Üç sene az bir süre midir? Belki de daha fazla sürecek. Belki de on sene sürecek. Şimdi kazmayı vurdukları anda trafiği kapatmak zorunda değiller mi? Yani kapatacaklar. O zaman... <gülüyor> bunun... Telafi etmenin yöntemi işte arayacaklardır, ne yapacaklar işte diyelim ki bazı yolları aşağıdan vereceklerdir, yukarıdan vereceklerdir, şuradan buradan. Ama bir şekilde iki senelik, dört senelik, beş senelik bir çözüm bulacaklar. Bence bu bir sene de olsa ha 50 sene ha bir sene hiç fark etmez. Bir hastane bir sene kapalı kalıyorsa şeydir, işlevsiz kalmış demektir personeliyle vesairesiyle. 50 sene de olabilir. Demek ki bir yönetim planı yapılsa. Bu hastaneler uzun vadede taşınacak veya başka ulaşım arterlerine bağlanacak. Çevreden dönen daha geniş birinin sistemine bağlanabiliyor demek. Tarlabaşı bulvarı açık kalabilir hep ona itirazım yok. Ee, bu şekilde madem kapatılabiliyor tüneller yapılırken gelin e, şu işten... Vazgeçelim. Bir şey soracağım aslında. E, senin, <gülüyor> önerim bir şey aklıma getirdi. Yani aslında şu ahali e, gayet de düzgün değil mi? Yani e, bir sürü e, yani dünyadaki örnekte şu anda yayalaştırma diye bir şey gitgide ortadan e, kalkan bir şey ki, değil mi? Şu anda ki. hani çok büyük bir trafik sorunu yok da Taksim'de. Şu anda aslında olabilecek iyi durumda değil i̇yi mi? Durum. Yani <gülüyor> burayı böyle Tiananmen meydanı var. Pekin'in onun gibi yapmanın ne anlamı olabilir zaten? Uçsuz bucaksız bir yaya alanına burayı Dönüştürmenin çekici bir tarafı olmayacağı kesin ama buradaki sorun bana şöyle geliyor. Türkiye'deki çoğu kentsel kararın aslında rasyonalite ile bir ilgisi olmuyor. Yani burası çalışmıyor. Burada bir sorun var. Onu çözelimle Taksim'deki durum arasında bir ilişki olmadığını burada yaşayan herkes söyleyebilir. Taksim herhangi bir yerden daha fazla tıkanmıyor. Daha fazla sorunlu değil. Aksaray'dan daha sorunlu değil. Daha az sorunlu. Aksaray daha ciddi bir sorun. Aslına bakar. Niye As Aksaray'la ilgilenmiyorum? Aksaray çok daha ciddi <gülüyor> ee, bir sorun. Eminönü'nde. O Eminönü... nasıl tıkanıyor? Kesinlikle. Bir tarafa çünkü Tabii. yığmışlar şeyi. Ee, yaklaşamıyorsunuz Eminönü'ne. Eminönü çok daha ciddi bir sorun evet. ama bunun rasyonaliteyle bir ilgisi yok. Bu aslına bakarsanız ilginç bir e, simgesel ikonik hizmet modeli var Türkiye'de. Ben bir yerde görünür bir çözüm üreteceğim o çözümün rasyonel bir çözüm olması gerekmiyor sadece inşa edilmiş olması yetiyor Türkiye'de böyle bir ne diyelim e, görüntü olarak e, çözüm üretmek diye bir kavram var ve Taksim'de bunun alanlarından bir tanesi yoksa bir taleple falan hiçbir ilgisi yok demin işte söylediğin çok doğruydu 2 yıl kapatılabiliyorsa burası demek ki kapatılabiliyor demektir o zaman tamamen kapatın <gülüyor> niye kapatmıyorsunuz hiç bununla bir ilgisi yok 2 yıl tabii ki kapatılabilir ama olmayacaktır. Burası sanki hayati bir sorunmuş gibi takdim ediliyor. Genellikle bu pseudo sorunlar çözülür İstanbul'da ve Türkiye'nin genelinde. Böyle pseudo sorunlar üretmek gibi bir kavram var. Evet. Ve planlama bunların ne diyelim neredeyse mitolojik çözümlerini üretir. Bir teknik doğruluk rejimi temsil eder ve onları düzeltir. Aslında hiçbir şey düzeltmez pseudo soruna gerçek Çözüm olabilir mi? Olmuyor da zaten ama ya onun için burada kavgalar bu yararlı mı, yararsız mı, işe yarayacak mı, yaramayacak mı, niye yapıyoruz gibi sorular üzerinden bence yapılamıyorlar. Bu mümkün değil Türkiye'de. Karar sürecinde de bunu görüyoruz bu sürede. Evet, yani tabii. önce karar alınıyor Sonra ihtiyaç saptırır. Tabii ki. Yani ihtiyaç sonra tabii. ortaya çıkartır. Kesin, daima, daima öyledir. Evet. Hatta kendisi sonunda ihtiyacı üretir. Evet. Yaptığınız zaman bir alt geçit yapıyorsanız, evet, evet. alt geçit artık orada bir zorunluluktur tabii ki. Onu kaldırdığınızda artık çalışamaz. Evet. <gülüyor> Bu Sizden kadar basit. <gülüyor> tabii evet. ki bir kere bir alt geçit yaptıysanız, başka bir yerde bir üç geçit yaptıysanız, onun artık ortadan kaldırılma ihtimali yoktur. Çözüm zandıklarımız sorun olurlar çoğu zaman zaten. Ve öyle olurlar. Tabii benim çözüm önerimi tabii ciddiye aldığınız için teşekkür ederim. <gülüyor> o kadar e, e, sahiden bir deneme şeyi de var. Ama şaka gibi değil evet, aslında. Ama... Hiç değilse öyle yapsalar. Gerçekten. Peki. Şimdi demek ki başka başka fikirler olabilir. Bir kere yani bu kışlayı taklidini yapma şeyi de birisi tarafından. Tabii dile getirilebilir. Yani buna artık yani tabii ki konuş kardeşim söyle senin de önerin bir öneridir. Yani tartışılabilir tabii. Yani bazı yerlerde mesela ne bileyim bir terör saldırısı sonucu ortadan kalkan mesela İngiliz konsolosluğunun bu kapık kısmı, konsiyer jöri, burası şey yapılabilir belki canlandırılabilir yani bir simge olarak ama bu bir entelektüel çabayla olması gereken bir şeydir. Yani biz konuşmayı reddediyoruz. Asıl problem burada çünkü eğer konuşsak belki o zaman başka daha başarılı çözümler siyasi için karşısına çıkacak. Çünkü ben siyasi için buradaki yapma arzusunun aslında karşı karşıya kaldığı, bu geçmişte karşılaştığı içinde yer aldığı koşullarda oluşmuş bir psikodinamik haline geldiğini düşünüyorum. O dalış tünelleri yani e, siyasetçinin olmazsa olmaz şeyi değil. Mesajı değil aslında. Hani cami olabilir. Ama dalış tünelinden yani bir teknokratın e, sivri akıllı e, şeyinden zekice bulmuş olduğu bir çözümden başka bir şey ne olabilir ki? Bu şeyi şimdi normalleştirmek için bu süreci ne yapmak gerekir? Aslında biz hani bir müzakere sürecini öngörüyoruz diyelim bir müzakere edilmesi lazım ama karşımıza bir tane şey çıktı şimdi şimdi bu yani ondan sonra uğraşmak eleştirmek gibi oluyor yani halbuki normal işle işte bir bir şey yapılabilir. mesela ihtiyaçlar sattı ve burada çok ciddi sorunlar da var taksimde trafikle ilgili böyle bir şey yok ama otobüsleri orada depolamak yani tam da merdivenlerin önünde bence çok büyük bir haksızlık meydana çünkü o merdivenlerle zaten gezi ...ilişki kuruyor. Hmm. O merdivenleri bloke ediliyor... ...ediyorsun. Ondan sonra oturup... ...oraya bir tane de zabıta kulübesi yapmışlar. Merdiven üstüne zabıta kulübesi yapılır mı... ...arkadaşlar? Yani bu, bu, böyle de... ...bu bir tuhaflık var. Sonra o... ...işte anıtın demir parmaklıkları... ...habire uyduruk uyduruk yapılıyor. demirciye ...yamuk yumuk demir işçiliğiyle. Ne güzel... ...orijinal parmaklıkları vardı soğuk demir işçiliğiyle. Bu kadar detaylara kadar girilebilir. Oradaki maksemin altındaki galeri... ...nasıl bir rezalet. Yerlere... ...böyle laminat kaplamışlar. İçi rutubetten hava alınamıyor. Binayı şekil değiştirmişler yani buradaki önemli en eski kültür varlığıdır o <gülüyor> değil mi? Yani Taksim Meydanı'nın en önemli kültür varlığı maksemi mahvetmişler. Taksim'i Ve, Taksim yapan şey. Evet belediye <gülüyor> mahvetmiş üstelik. Şimdi yani oradaki restorasyon diye yapılan şey restorasyon diyemeyiz bir ucube yapmışlar içeride ve orayı da işletemiyorlar sadece mimari açıdan bakmayalım bir öznesi bile yok yani kapıda bir takım görevler, orada böyle su kahve makinesi oturmuşlar oraya bakıyorlar işte bir boşluk gibi yani orası şimdi böyle bir şey yani kentin en önemli meydanı bu şekilde kullanılır mı yani bu şeye benziyor yani şeye sormuşlar e, belediyeyi şehir planlamadan kim anlamıyor diye test yapacakmış çok zeki bir test demiş ki tepe başında bir meydan var burada da bir ofis var bu ofisi büro yapalım Peki hadi bakalım demişler. Oraya yerleştirmişler plancıları. O plancılar demişler ki ondan sonra ya burada güzel bir meydan var. Kültür kurumları falan da etrafında. E, arabamızı buraya park edilmişler. Gidiyorlar orayı da otopark olarak kullanıyorlar. Şimdi bu olacak bir şey mi? Yani bu kadar tuhaflıklar. E, buna kimse sesini çıkarmıyor. Yani e, tepebaşını otopark olarak kullanıyorlar. O maksemin içi bir felaket. Yani sayıdan bir sorun var. Bir özne meselesi var. Taksim gezisinin içinde... ...yani şey... ...otomobiller park ediyor... E, ...şeyler orada... ...bütün e, yani... E, bütün araç yığıntısı orada. E, sorun şu ben bence yani toplumsal araçlarla çözebilecekleri şeyleri teknik araçlarla çözebileceklerini Kars. düşünme. Evet. Yani burada gerçekte toplumsal araçlar söz konusudur. Müzakere yöntemi söz konusudur. Olağan yönetim problemleri söz konusudur. Onların hiçbiriyle ilgilenmeyerek bir teknik çözüm getirelim ve bütün bunları mucizevi bir şekilde bir seferde çözsün. Yani bütün bu sorunlar aslında biz yönetimsel araçlarla çözmeyelim. Bir proje yapalım, Taksim çözülsün diye bekleme hali bu. Türkiye'deki çok yaygın bir planlama mitolojisi meselesi bu. Planlama aracılığıyla her şey çözülecek. Hayır, planlamada sayısız toplumsal araçtan bir tanesi, kamunun sayısız aracından bir tanesi de planlama. Hayır, Türkiye'de tek bir aracı var, planlama. Planlama aracılığıyla her şeyin çözülebileceğine yönelik de bir inanç var. Onun için Taksim'de de Öte taraftaki işte Maksem'deki problemi asla çözülmeyecektir. Taksim çözüldüğü zaman Maksem'de çözülecek diye bekliyorlar. Peki, Oradaki o, otobüs durağı da aynı yani. şekilde çözülecek. Park edilme meselesi de aynı şekilde çözülecek. E, çözülmeyecek. Yeni aynı türden yine çözülmeyecek. Başka sorunlar üretilecek. Yani yine toplumsallığın devreye girmediği, işte yine müzakerenin, mutabakatın, tartışmanın gündeme gelmediği sorunlar ortaya çıkacak. Yönetim bunu yapamıyor. Ya yani bu çok açık. Yönetim 1930'lardan kalma bir bürokrasi şeyinin karikatürüne dönüşmüş durumda hı hı. ve kenti yönetemiyor. Yani sadece çöp toplama diye bakıyor, işte ihale hı. diye bakıyor falan. Peki Gündelik bu, rutin olarak bakıyor. E, evet. Burada o zaman e, şimdi birkaç şey var. Bir tanesi bir yönetim planı hazırlığı yükümlülüğü var sit alanlarda biliyorsun. Yönetim planı hazırlığı mesela biz biraz yeni kapı için bunu Tartışmıştık ve o yüzden geliştirmeye çalıştık. Bu ilişkisel bir özneye kavuşturmak, buna STK'ları da katmak. Pekala yani Kahire'de mesela e, bir el eser e, surlarının olduğu yani Selahattin Evi bir zamanda yapılmış surların içindeki yeşil alanı. Yönetmek için mesela an bak ilk önce bir proje çalışması diye başladı bir yarışma yaptı ama programı hazırlarken bir baktık yönetim planı yok aslında ve yönetim planını hazırlamaya girişti sonra işletmeyi de üstlenmek gibi desteklemek gibi bağımsız bir kurum kara amacı gütmeyen bir kurum kalktı basbaya Kahire'nin taksim meydanı iyileştirdi ve şu anda Kahire'nin nefes aldığı tek yer orası çünkü Kahire felaket bir jungle yani bir taraftan çok sıkı bir şey dokusu var. Küçük üreticilerin ve konutların yer aldığı bir denetlenmemiş düzenlenmemiş bir kent dokusu var. Bir de belediyenin yapmış olduğu bu bizim şeylere benzeyen işte ulaşım tünellere benzeyen ulaşım projeleri var. Tamam. Onların dışında kalan bir üçüncü yaklaşımı Oğan Vakfı pekala yani son derece normal bir yöntemle bir mimari müdahaleyle ve aynı zamanda da bir kültür yönetimi şeyi, meselesi olarak ele aldı. Ve bunu ben izledim. İşte Arkeoloji Müzesi'ndeki toplantıya davet etmiştik. Onun başındaki kişiyi. Anlattı bunun nasıl başarılı olduğunu. Şimdi biz aslında yönetimi bir bakıma... Bu taksimi bak böyle yaparsan... Yani eminörü meydanına dönecek. Gel sen daha başarılı bir iş şey yap. Yani geçmişteki gibi şeyleri, müdahale biçimlerini tekrarlama. Daha iyi bir iş şey yapma fırsatın var. Madem tarihe geçmek istiyorsun... Bu şekilde tarihe geçeceğine bak o şekilde müdahale eden kişi olarak burayı bir yönetim planına kavuşturalım. Buradaki kültürel etkinlikler işte yönetimi konusundaki şey için bir misyon odaklı bir örgüt oluşsun. Buna halkta katılsın. Üstelik de hani bu yapılabilecek bir şey. Kahire'de yapılabilmiş yani e, pekala e, bir deney oluşturulabilir. E, şimdi şey yapıyor şimdi bu Taksim Platform diye bir grup oluştu. Her hafta toplanıyor. Aynı zamanda semt dernekleri. Yani Gümüşsuyunda Suyun'da bir Ayaspaşa Derneği var. T Park Oteli mücadelesinden bir iş yapan, Cihangir Derneği, Galata Derneği. E, gene e, başka dernekler var. Beyder falan bunlar toplanıyorlar. Her hafta ben en az 3-4 tane toplantı olduğunu görüyorum. şeyde e, Beyoğlu'nda. Bu bence bir yeni hareketlilik. E, Taksim bir bakıma bir... Yani Kahire'den madem örnek verdik. Bir özgürlük meydanına da dönüşebilir. E, çünkü geçmişte böyle bir potansiyeli vardı. Fakat e, siyasi çatışmalar o demokratik gösteri özelliğini törensel şeylere çok resmi bir alana taşıdığı için ancak tanklarla oluyor Türkiye'de gösteriler. Darbelerle ve şeyle. Ama bir sivil kullanım potansiyelinin olduğu çok görüldü. Yani sahiplenildi aslında sivil şeyler için törenlere e, dönüşebilir. Taksim yani sadece böyle... E, çatışma mekanı olarak değil e, toplumsal barışın belki gündeme gelebileceği insanların yan yana birbirlerini yok etmeden o kanlı pazarda olduğu gibi birbirlerine yani insanlara saldırılmadan yaşanabilecek gösteri yapılabilecek bire olabilir bunun da en önemli örneklerinden bir aslında Hrant işte hem cenazesinde olan yürüyüştü sonra bu e, şeyden sonra bu hukuk e, şeyinden sonra katastrofundan sonra ortaya çıkan durumu protesto etmek için on binlerce insan tekrar yürüdü ve hiçbir problem olmadı hiç kimse kimseyle bir şey yaşamadı böyle bir meydan pekala kente geri kazandırılabilir bunun için müzakere için toplantılar yapılması lazım bunu da eğer yönetim yapmıyorsa bu sivil girişim başlatmaya kararlı şimdi bu sivil girişim adım adım bu müzakereleri de yapacak ve bir de forum niteliğinde daha geniş insanları Taksim meydanına toplayıp Taksim gezisine ilk şey bu 29'unda pazar günü e, başlıyor e, Taksim meydanı yavaş yavaş bir özgürlük meydanı gibi insanların tartışabildiği konuşabildiği birbirini dinleyebildiği en aykırı görüşü bile e, gayet e, şeyle anlayışla dinleyebildiği bir yer haline gelsin diye şimdi sivil toplum kuruluşlarında bir hareketlik var ama işte öyle bir yer olmuş olsaydı zaten taksim tartışmasını şu biçimde yapıyor da olmazdık şu konuşmayı yapmamız gerekmezdi bile neredeyse şunların hepsi mümkün olabilseydi Türkiye'de belki de o olamadığı için hala bunu konuşuyoruz. Yani Türkiye'de çoğu zaman ben hizmet yapmak istiyorum diyen birileri var karşılığında da bana hizmet yaptırmıyorlar diye düşünen yine birisi var. Dolayısıyla bu ikilem içerisinde düşünüldüğü müddetçe bunun içinden çıkmanın yolu yok. Çünkü bunu hizmet olarak görmek denilen bir kere bir sorun var. Yani hizmet bekleyen, edilgin olanlara hizmet verecek olan aktif biçimde tahayyül eden kendisini iktidarlar var. Bu hangi iktidar olduğunun hiçbir önemi yok. Bugünkü iktidar, dünkü iktidar, yerel iktidar, merkezi yönetim falan hiç önemli değil. Türkiye'de iktidarın tanımı bu. ...benden hizmet bekleyen... ...ama kendileri hizmet beklediklerini bile... ...söyleyecek iktidara sahip olmayan... ...kitleler var diye inanan birileri var. Evet, yani bir nesne gibi gören. Nesne gibi. Dolayısıyla böyle bakıldığı anda... ...bunu yapma denildiği zaman... ...düşünülen tek şey... ...sesi çıkmayanlar burada konuşmuyorlar... ...bir grup münasebetsiz konuşuyora dönüşüyor. Ötekiler zaten onlar nesne... ...onlar zaten hizmet isteyip... ...istemediklerini bile söyleyecek durumda değiller... ...diye bakılmak isteniyor. E, Başka ne olabilirdi? O zaman tabii ki siyasetçileri yani işte bu insanlar hakkında ne istekleri olduğuna, ne ihtiyaçları olduğuna ben karar veririm. Modeliyle mi dönüştürecek yoksa insanlarla birlikte mi e, siyaset üretilecek diye e, bir nokta koyabiliriz zannedersem programada. Evet, evet. Çünkü sahiden bunun üstüne gelmiş oluyoruz. Tam bu noktaya gelmiş oluyoruz bu tartışmada. Ağzına sağlık, uğur katkıların için çok teşekkür ederiz ve programımıza daima bekleriz. Teşekkür Haftaya görüşmek üzere sevgili açık radya dinleyiciler. İyi yaptılar. Metropolitika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman. Balk, balk, balk, balk, balk, Hazırlayan Mesunamler, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus yok ya, kolay kolay boşaltamadılar. Elektrikçiler terk etti de her şey bu mazale merkezinde.